Kardeşlerim, muhtemelen Müslümanlar. Ümmet coğrafyasında bir kardeşlik iklimine girdik. Ruhlarımızın mihrabında kainatın sahibinin şu ayetini dinliyoruz. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰهُمُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَانُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مُقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yedi kat üzerinden Allah Azze ve Celle ruhlarımıza hitap ediyor. Kainatın sahibinin emrine çağrısına ''Levbeyk Allahu levbeyk'' diye karşılık verdi. Ümmet coğrafyasında şimdi bütün Müslümanlar oruç tutuyorlar. Gece da oruç var, sarayda oruç var, sokakta oruç var, çarşıda oruç var, evde oruç var, Arabanda Mustafa Müslüman Zavallı Kadın bir çare insan. Voca ilele amilledi mukemili iyi a katından bize yardımcılar gönder diye feryat ediyor. O da oruç tutuyor. Hayrette, İmista, Hamada, Mücavidler cephelerde. Onlar da oruç tutuyorlar. Melebi İttalaahum melebi gidiyorlar. Cehada gönderir. Esir alırlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretmesini. Oklarla hedef tahtasına oturturlar, ona ok yağdırırlar. <gülüyor> Kaynayan su dolu kazanın içerisine bırakırlar, sonra çıkarırlar. İdam etmeye götürüyorlar. Tenassar, tenassar. Dinini değiştir. Muhammed'i değil artık bela kazanlarına giren, vücuduna şu kadar ok isabet eden Abdullah bin Huzafe, idam edilmeye götürülürken ağlamaya başlar. Derler ki korktun mu? Neden ağlıyorsun? Hayır korkmadım der. Temenneytu enne li mi'ete nefsim. İstiyorum ki ya Rab, yüz tane canım olsa, şimdi yüz tane canımı o Orada vefat etse yüz canı sahibi olarak, şehit olarak huzuruna gelse. Bizas kumandanı etkilenir. der ki seni gönderiyorum, selmes kaldım. Hayır, yanını onlarla Medine'ye gider. Oruç bir kardeşi güvermiş. Ümmet coğrafyasında hep birlikte oruç tutuyoruz. Abdullah bin Guzafe idam edilmeye götürülürken, sonrasında serbest kalırken, kardeşlerini düşünüyor, onlar olmadan olmaz diyor Medine'ye yalnız başına giremem diyor. Ümmet coğrafyasında hep birlikte oruç tutuyoruz hastalar var, içareler var. وَمَنْ كَانَ مَر۪يذًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Kur'an'ın ifadesiyle onlar muaflar, Ramazan günü oruç tutmayabilirler. Fakat onlarda derin bir mahcubiyet, her doğmayı evlerinin bir köşelerinde ağızlarına getirirken istifah ediyorlar. Ya Rab, bana da şifa nasip etsen, ben de sahibi Müslümanlar gibi oruç tutsan, onun mahcubiyeti içerisinde, evlerinde yemek yiyorlar. Sadece sokaklarda ختم الله على قلوبه Allah Azze ve Celle'nin kadderini mühürledi. imandan, İslam'dan nasipsiz insanları görüyorsunuz. Onlar sokaklarda, onlar oralarda, buralarda yemekle meşgul oluyorlar. Hep birlikte oluştutuyoruz. Şah Belliullah İbdileli Hazretleri buyuruyorlar ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın şu hadisi birlikte oruç tutmaya tekahül ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam buyuruyorlar ki İlâ nefene şehrun Ramazan, Fütühat Ebuâbun Cemne ve ublikat Ebuâbun Me ve susiret-i şeyâti Şehir Ramazan'ın geldiği zaman Cemni cehennemin kapıları sonuna kadar kapatılır ve şeytanlar zincirlere vurulurlar sokaklara çıktığınız zaman musallileri, sahilleri, mutlaki Ramazan mektebinde cennetin kapılarına açık kapılarına doğru nasıl hep birlikte bu koştuklarını görüyorsunuz? Oruç Ramazan büyük bir ay Onun için Ali sallallahu aleyhi ki yaptığınız ibadetlerin karşılığını Allah Hazretçi Ondan yedi yüz'e kadar verecek. Fakat illa salom feyn nukudi o kadar büyük devletti. Sen şimdi Hamadakiyle, sen şimdi Nusakiyle, sen şimdi. hesap kabul etmez diyor kâminatın sahibi. Onun karşılığını sadece ben verebilirim, ben tahtir edebilirim. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak orucu bize Ramazan ayında öğrettiler. Kur'an-ı Hakimi de Ramazan ayında yıza ettiler. Sanki Ramazan bizim için bir ahlak bekledi. Onun içerisine girdi günün belli saatleriyle mukabele okuyorsunuz. Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh buyuruyorlar ki Allah Resulü aleyhisselam da Ramazan ayında çokça Kur'an-ı Kerim okurlardı. Gece namaz kılıyorsunuz, teravih için camilerde sat Günüz Gündüz oruç tutuyorsunuz. Aleyhisselam aleyhisselam Ramazan günü yanına gelen bir dilenciyi asla geri çevirmez. İmkan misbetinde bu ay mübarek diye sadakalar veriyorsunuz. Bütün bunlarla Allah'a kulluğumuzu ifa etmeye çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz ki Ramazan bir okul, okula girdiniz, onun gereklerini yapma gayreti içerisindesiniz. Her okulun müfredatı var. Okullarda okunan ders kitapları var. Ramazan mektebinde okunan ders kitabı Allah'ın kitabı Kur'an. Şehri Ramallah vellezi umzile Kur'an. ileri yapacaksınız. Size diyorlar ki şu kadar saat yemek yemeyecek öyle geleceksiniz. Ancak bu şekilde o yapılması gereken tetkik başarılı olabilir. Cenab-ı Hak da bize imsaktan ifsara kadar aç vurur. Hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki günün o saatlerinde açlık sizi yorgun düşürdüğünde yatağa gibi uyu sevgali bir Ya işte şu saatten şu saate kadar açlığın bütün ızdırabına tahammül ederek işte kulluğuma geldi. Allah'ım diyebilirim. O hasta gibi. Biz de aç kalkıyoruz ve ruhumuzu tedavi etsin diye bu ayda kainatın sahibi bize Kur'an'a Hakimi gönderiyor. Eğer bu ayda siz Kur'an'ı bu niyetle okursanız o zaman Kur'an'ın şu ayeti size hitap ediyor: ve <gülüyor> ve Onlar Allah'a, onlar Hazreti Muhammed'e çağırıldığı zaman. Kur'an hakim, Hazreti Muhammed İslam medeniyeti sizin dünyanızı idare etsin, ona teslim olun, gelin diye çağrıldı anların tamamı Allah'a vata'na işittik, itaat ettik Allah'ın diye seslenir o halde karşılık verirler şu Kur'an ayında Allah Azze bizden bu cevabı bekliyor onun için İmam-ı Hazretleri buyuruyorlar ki inme lihad-i münasebeten bil Kur'an bu ayin Kur'an'la tam bir münasebeti var Gelin, Ramazan meksebinden sonunda bayramda diplomayı alırken Kur'an'ın talebeleri Hazreti Muhammed'in öğretileri olarak bayramda elimize belgemizi alalım. Kardeş olalım, Arakan'ı düşünelim, Bağdat'ı düşünelim, iftar vaktinde Suriye'de Allah ve Resul davasını cebhede koruyan kardeşlerimizin ruhlarımızın gayet bir sofraya otursunlar. Bunu düşündüğünüz zaman O zaman başka bir Müslüman Olmanın erdenine kavuşmuş olacak İşte o zaman Kur'an bize konuşacak Ama duyacaksınız Ama duyuyorsunuz Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki Hayır Ümmet arasında bir kardeşlik değil Dünya genelinde bir kardeşlik de hissedelim Bütün insanlık her yeri bir üstünde Evet Kur'an hakim diyor ki ben aleme İslam saadetini, insanlığa saadeti getiriyorum ama kardeşlik sadece Müslümanlar arasında olacak. Çünkü Kur'an-ı Hakim'i inneme'l-mü'minû ve hituah. Müslümanlar sadece kardeşlerle yürüyor ama bazıları çıkıyorlar diyorlar, diyorlar var. Allah Kur'an'ında bizi anlatırken bu dünya bunlar diyor. Sadece bir bina olacak diyor. Er dünya olsa ne farklı binalardan bahsetmiyor. Yani eğitimimiz esas tabi. Iktisademiz esas tabi. Sokağımız esas tabi. ara Müslüman, Müslümanın kardeşi ve Cumhur İttihatı'ndan ey Müslümanlar sadece siz kardeş olunuz. El Kur'an'ın bu ayetleri marşınlarsa.